Açık gazete. Günaydın Ömer abi. Günaydın. Ne var ne yok. İyi misiniz? İyi işte. E, aynen tartışmaya devam ediyoruz. Burada işte kapatılma davası ve sonrası süreci. Aslında üç aşağı beş yukarı gündemi genelde kaplayan Türkiye'de bu. Evet. Orada neler Çok oluyor? Hayati önem taşıdığını biliyorum Türkiye için ama gezegen için hayati önem taşıyan kısım tabii öbür tarafta. Yani bizim burada, Hı -hı. Kopenhag'da ve Dün görüşmelerde çok önemli bir inkıta kesintiye uğradı ve şu anda görüşmeler devam etmiyor. En formal olarak devam ediyor. Öyle mi? Mesela BBC'deki haberde G77'nin bir süre toplantılara katılmadığı, 4 saat sonra ise ikna edildiği Danimarka tarafından ve tekrardan toplantılara dahil olduğu haber var. Hayır, bu tam doğru değil. Hı hı. Şundan dolayı formal görüşmeler başlamadı tekrar. Anladım. Bu da çok önemli artık çok düşük giderek azaltıyor bir antlaşmaya kapsamlı yeri bir antlaşmaya varma ihtimalini hı hı. azaltan bir durum var. Tabi ne olacağı belli olmaz ama yani en formal görüşmeler devam ediyor akşam geç saatlerde ben baktığımda da böyleydi durum. Ve tabi tamamen George Orwell'in 1984 klasiğini gene hatırlatabiliyor. Hatırlatacak bolca şey de oluyor. Mesela Birleşmiş İngiltere'nin e, İklim Bakanı Miliband, yani Kyoto protokolünden daha fazla kesintiler istemenin e, sorumsuzluk olacağını iklim için söyledi. Gelişmiş ülkelerden böyle bir talep edilmesin. Hı hı. Böyle şeyler oluyor. Yani hem Avrupa bizde hem de gelişmiş zengin ülkeler yepyeni bir anlaşma e, yapalım diyorlar ve eskisini bırakalım diyorlar. Tam aslında o kopmanın olduğu noktada eee Bill bir açıklaması oldu Friends of the Earth International'dan o kısa bir şey ama tam böyle salonun ortasında bomba gibi bir açıklamaydı. Ona kulak verelim devam edelim isterseniz. They should be led by the people not by their <gülüyor> whims and caprices. Leaders are trying to lead us to closed doors and we want to stay in the open, to be open in debates. To be open in conversations, to be genuine in deliberations, in negotiations, and to understand that the issues are bigger than any individual nation, the issues are bigger than every any individual leader, no matter how big or powerful that leader may be. This is an issue that involves the whole of mankind. And we have to, the leaders must look at it with all the seriousness that the situation demands. Thank you all. Thank we stand you with Africa. Evet. Bu Nimmo Bessi'nin konuşmasıydı. Friends of the Earth International'ın başkanı olan Nijeryalı yanılmıyorsam. Hı hı. E, ve genel e, havayı da iyice ifade ediyordu. Şimdi mesela daha o ilk kopma haberi geldiği zaman ki delegasyonlar içeriden çok fena e, şeye sinirleniyorlar. Bu daha önce de konuşmuştuk. Danimarka hükümetinin hükümetinin Zenginlere yatmasını ve ondan sonra da işte konuşmayı Kyoto Protokolündeki emisyonların daha fazla Kyoto Protokolünü bitirelim ve yeni bir anlaşma yapalım diyorlar çünkü zengin ülkeler özellikle Kanada falan tutamadı. <gülüyor> yani bunun bir cezası da yok, yaptırımı da yok. Onun için yenisini yapalım diyorlar. Bunu da kabul etmiyor işte biraz önce Nimmo Bertin sözünü ettiği şey oydu biz. Hem daha o gelmeden önce hemen konferans merkezinde aktivistler hemen bağırmaya başladı. Biz Afrika'nın yanındayız Kyoto hedef geliş hemen şimdi diye. Arkasından işte Nima Bersi'de bu açıklamayı yaptı. Yani şeyi söylüyorlar daha önce de sesini vermiş olduğumuz G7 baş görüşmecisi müzakerecisi olan Afrikalı Lumumba Di Aping vardı hatırlayacaksın. Hı hı, evet. E, onun e, da bir açıklaması geldi. Diyor ki Danimarka İklim Bakanı Connie Hedegaard, çok soğuk bir kadın, yani insanda hiç sempati uyandırmayan biri, e, o şey dedi, e, yani COP'un başkanı o, o. Bu toplantıların başkanı tamamen yani her türlü demokratik, e, demokratik sürecin Baltalanması hatta kelimesinde kullanıyor. Neredeyse tecavüz edilmesi bu süreçlere anlamına gelen şeyler yapıyor ve biz buna göz yummayacağız dedi Afrikalılardan da. Böyle bir ses geldi delegelerden. Şimdi durum böyle işte tam belirsizliğini koruyor. Ama Anhelika da mesela tarihi bir sorumluluğu var. Gerçek bir tarih sorumluluğu var diyor. E, zengin ülkelerin ve bunu yerine getirmek yani özellikle finanse etmek, teknoloji transferi yapmak ve bu verdikleri fındık fıstık kabiliğinden şeyleri de kabul etmemize imkan yok diye konuşmuştu. Şimdi aslında bütün gezegenin geleceği garip bir şekilde döndü dolaştı. Gene de İklim adaleti için kitle hareketine e, gelip dayanıyor. E, bunun son derece önemli olduğunu söylememiz e, gerekiyor. Dün e, oldukça önemli bir e, şey tarafında, e, Klima Forum tarafında, yani alternatif halkların zirvesi tarafında ki ben şimdi o binadan yayın yapıyorum yine bu sabah. Ee, orada e, Bir Mahkibin 350. Orb kuruluşunun kurucularından Bir Mahkibin bir konuşma yaptı. Arkasından da belki de tarihte ilk defa görülen bir ilginçlikle e, Şeyde Maldivler Başkanı geldi ve sonunda bir aktivist olarak orada konuştu bizlerle e, ve birlikte üç yüz şarkı fila da söyledik ee, çok ilginç oldu istersen şimdi e, daha gelmeden önce bir mahkiın halka temrin yaptırdı üç yüz elli şarkısını o gelba şeyle sesini yetiştimemişiz e, ama e, bir mahkabının konuşmasında ilginç şeyler var birkaç kişi e, bir ona kulak verin üç yüz elli şarkısına <gülüyor> because many of our champions including president Nasheed, are doing everything they can to make sure that that 350 number is in the text it disappeared for a while over the weekend there are a hundred nations that support it they're trying to get it back in they're working incredibly hard it's Gridlock over there. Uh, we're not 100% certain exactly the moment that President Nasheed is going to arrive, but we know he's coming. Um, one thing, one thing he asked me was, "Do you think that it would be all right if I led people in a chant? Do you think that people in Copenhagen will know how to do a chant?" <laughs> And so I, I said, "I don't know. I've, I've never been here. I don't know." Um, so, I said I will practice with them, okay? And the chant that we need is really not very hard, okay? It just goes three, five, oh. Do you think you're capable of that, Karen? All right, let's start with this corner doing threes, and fives in the middle, and Oh over here and then we'll blend it together at the end so we're we'll all chanting it, okay? So might even work better if you stood up for a minute and let your diaphragm and larynx fully engage. Let's try. Let's start over here with three. three five. five. Oh Four. three. Five. Oh. Five. Oh, three, five. O! Oh, three, five. O! Oh, three, five. O! Oh. Very good. Abi, sadece 5'leri söylemeyi tercih etmişsin. <gülüyor> Evet, bize verilen şey oydu görev. Ben görevden orta, orta blokta 3 bloka ayrılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Biz koro oluşturuyorduk yani. E, Fava çocuksu gelebilir ama ilk, ilk iki sırada Maldivli e, genç aktivistler oturuyordu. Hı -hı. E, dünyanın en güzel böyle esmer esmer delikanlıları, genç kızları filan. Onlardaydı top yani. işin ilginç tarafı. Zaten şeyde geldiği zaman Muhammed Naşit'te şunu söyledi yani ben Maldiv'in şimdiye kadar gelmiş geçmiş tek demokratik yönden seçilmiş başkanlığım <gülüyor> dedi. Ve biz bu demokrasi hareketini iklimle beraber yürütemezsek zaten hapırtmış oluruz dedi. Yani ta tartışılacak. Fazla bir şey de bırakmıyor. Beş yıl kadar hapis yapmış zaten çeşitli dönemlerinde evet. hayatında. Hakkı olarak. Öyle bir adam. Eğlenceliydi yani ee, şimdi esas itibariyle bir Mahkeme'nin bir şey daha var. Ee, diyor ki yani bu, bu işi bir nokta öteye taşımanın ve gezegeni de gerçek anlamda bir kurtuluş işine kavuşturmanın Tek bir yol var, o da bir hareket inşa etmemiz lazım. İşte bence Kopenhag'da şimdi görmekte olduğumuz şey o. İstersen şimdi bir de bir mahkup'un o sözüne kulak uh -huh. verelim. Lütfen. So the question becomes, what are we going to do about it? And I think there's only one thing to do, and I think that that thing is to build a movement. Evet, yani e, bir hareket inşa edip bunu e, sürdürmekten başka e, bir yolumuz yok. Şimdi ilginç Bangladeş'ten Salim Ülhak diye bir e, aktivist var. Aynı zamanda kendisi sonunda da Bangladeş'in temsilcisi olarak diplomat olarak da burada bulunuyor. Hı hı. Onun kısa bir e, Terraviva diye, IPS'ten çıkan bir şey var, e, Terraviva diye bir site. Orada kısacık bir yazısı vardı ve diyor ki, yani her şey önemli tabii Kopenhag'daki bütün bu görüşmeler, iklim görüşmeleri, işte e, Kyoto'yu bir kenara atmayıp üstüne bir yenisini yapmak, e, da ilave etmek. Bunların hepsi önemli ama hepsinden önemlisi bir tek şey, dönüm noktası geçildi diyor. Kopenhag'da. Ben bütün görüşme süreçlerinde de bulunmuştum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki diyor. Kopenhag görüşmeleri, ya yani Kopenhag kentinin adı önümüzdeki uzun yıllar boyunca e, dünya liderlerinin 18 Cuma günü işte toplanıp vereceği karardan çok bambaşka bir şeyle hatırlanacak. O da 12 Aralık'taki büyük yürüyüş. Yani bütün dünya insanları ayağa kalktılar. Onunla ...hatırlanacak diyor. Sadece Kopenhag'da değil mesela Avustralya'da gibi bir ülkede... ...50 binin üzerinde insan yürümüş şu vaziyette. Hı hı. Ve bunların çok büyük bir çoğunluğunu da gençlerin oluşturduğunu da hatırlattı Salimül Hak'tan. Yani bir inisiyatif yakalandı diyor bütün dünyanın. Ve lider dediğimiz ama liderlik değil politika hiçbir şey yapamayan insanlardan inisiyatifi aldılar... Ve protokolde ne derlerse, desin başkanlar, başbakanlar e, ve anlaşmanın ne çıkarsa çıksın bu önümüzdeki cuma günü yazı yazan e, dünya insanları, dünya halkları oldu diyor. Şimdi bunun e, devamını getirmek e, gerekiyor demiş ve e, aynı şekilde Neum İkrain'in da de, Demokrasi Nahu adlı, Ee, işte, hep takip ettiğimiz şeyde e, Amy Goodman'ın bir söyleştiğiyle de belki bitirebiliriz. Hı -hı. Yani e, Bella Center'da hepimizin e, sürekli olarak gördüğü korkunç bir duruma işaret ediyor. Yani insanın, insanın kendisini gayet berbat hissettiren durumlar var burada diyor bu konferans merkezinde. Bella Center'da işte çıkıyorlar Afrikalılar ya da Tuvalu insanları ve kendilerini görünür kılmak için söylüyorlar. Ölüyoruz, gidiyoruz diyorlar. Ve bir sürü böyle e, takım elbise, bürokrat e, insan da gözlerini başka tarafa ayakkabılarına çevirerek yürüyüp gidiyorlar. Yani evsizlere nasıl bakılmazsa sokakta yürüyen gözlerini kaçırırsan bu da aynı şey oluyor. Yalnız buradaki soru şu ki bir ülke var ortadan kalkmakta olan ve genel bu havayı her yerde hissedebiliyorsun ya yani tamamen tarihi bir toplantı, içerisinde de dışarısıyla da devam etmekte olan bir toplantı bu ve yani elbetteki Kopenhag görüşmelerinin sonu her bir şey sonuç çıkmadan sona ermesi son derece kötü sonuç verir ama geri dönülmeyecek bir hareketin de başlamış olduğu konusunda sanıyorum e, yalnız değilim bu kanaati paylaşan e, bir tek kişi ben değilim bu kanaate sahip olan yani ve e, forumun açılış konuşmasında da şey demişti Naomi Klein yani muhakkak bir bizim öfke duymak, gazat duymak bizim sorumluluğumuzdur demişti bir de ayrıca da sivil itaatliliğinde yeri vardır demişti bu Kopenhag görüşmeleri sona ersin altıncısının anlamına söylenmemişti tabii hı hı. ama e, direkt eylemde olacak yani 16'sında ne yapacaklarını bilmiyorum e, aktivistlerin ama çok büyük bir şey hazırlanıyor 16'sı. E, Son büyük eylem olacak. Zaten ardından ve, da devlet başkanları geliyor ve e, süreç tamamen artık hani bir zirve havasında devam edecek herhalde. Evet edebilirse tabii. tabii. Şimdi, şimdi ilginç olan da Bella Center'a bir yürüyüşü var ve yine diyorum ki ben de Bella Center'dan da konferans merkezinden de dışarıya doğru bir hamle olur ve ikisi buluşur. Bu eşsiz tarihi bir fırsat. Yani çünkü içeride de çok sayıda yalnız aktiviteli, sivil toplum temsilcileri, yani devlet temsilcilerinin de bir kısmında müthiş bir füstrasyonun izlerini görmek mümkün. Yani bıçan kemiğe dayandığını çok yani hakikaten tarih filmi seyreder gibi seyrediyorsun. Nerede olursa olsun. Hmm. Ee, ve yani işte Bella Center'ın içindeki, ki ben içeride İkiler arasında yer alacağım. Müthiş şey, kısıtlamalar da getirmeye başladılar bu arada. Birazdan Açık Yeşil programında Ümit de onları anlatır. İşte akreditasyonları filan sınırladılar. bir de. Mesela 5, üçte 1'e filan indiriyorlar. Belki de daha da azaltacak varmış Korumalara yer açmak bahanesiyle oluyor. Fakat umudum o ki parmaklarımızı da <gülüyor> kilitliği bekleyelim. Yani Bella Center konferans merkezinin içinden artık bu bütün bu piyasa mekanizması, solitarılıklarına filan yeter olsun diye yürüyecek olanlar var. ve yani iklim krizini çözer mi çözmez mi bilmem bütün bunlar ama sonunda e, böyle ilginç bir içeriden ve dışarıdan kıskaç harekatına da tanık olabiliriz gözünüzü ve kulağınızı bizden ayırmayın derim ee, ayıramayacağız bu durumda zaten heyecanla bekleyeceğimiz bir şeyden bahsediyorsun ee, <gülüyor> evet vallahi böyle gönül ister ki güzel. devam etmesin diyeceğim ama bu benim gönlüm <gülüyor> başka konuş bir. inşallah, i̇nşallah abartmıyorum ama hakikaten e, buradaki gündem dünya gündemi Türkiye'dekinden çok farklı böyle bir durum var işte Teşekkürsüz görüşmek üzere. Görüşmek üzere kolay gelsin. Herkese gel. sevgiler. Teşekkürler.